ve Murat Can Tombil Tekrardan merhabalar. 94.9 açık radyadısınız ve Ekim için programı başladı. Ben Can Tonbil. Ben Uğur Sönmez. Ömer Madre yanımızda yok. Bir söyleşi vermek için Atış Krala stüdyolarından ayrıldı ama biz Ekim için programına devam ediyoruz. Desteği için de dinleyicimiz Elmas, Eva Olgun'a da teşekkür ederiz. Bugün bir konuğumuz var. Ee, geçen hafta kendisiyle birlikte İstanbul'un doğasını keşfe çıkmıştık. İstanbul Orman Fakültesinden Profesör Doktor Ünal Ak Akkemik. Kendisiyle bugün de İstanbul'un doğası ve onun tehditleri üzerine konuşacağız. Ee, Ünal Bey günaydın. Günaydın. Yayınlar diliyorum. Çok, günaydın merhaba. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yoldasınız biliyorum ama kırmadınız, evet. katıldınız. Teşekkürler. Ee, geçen hafta sizinle İstanbul'un içinde aslında diyebileceğimiz bir geziye çıktık ve onlarca çiçeği, onlarca ağacı bir arada gördük İstanbul'un... E, Zengin doğasına ilişkin sizden çok kıymetli bilgiler almıştım. Bu bilgileri seyirci dinleyicilerimize de ulaştırmak isterim. Onu, önce şeyden başlayabilir miyiz Ünal Bay? İstanbul nasıl bir doğal zenginliğe sahip ve bunun e, temel olarak nedenlerini bize anlatabilir misiniz? Evet, elbette. İstanbul... Gerçekten baktığımız zaman alan itibariyle çok küçük olmasına rağmen e, bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin. Ve e, bazı rakamlarla e, bunu zenginliği vurgulabiliriz. Örneğin Türkiye'deki bitki çeşitliliği yaklaşık 12.000 civarındayken İstanbul'daki çeşitlilik bunun dörte biri. Yani yaklaşık e, 2500 civarında bitki e, çeşidi var İstanbul'dan. Ve e, alan itibariyle de Türkiye'nin yaklaşık e, son rakamlara göre... 146 biri karalık bir alan. Yani İstanbul Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman çok küçük bir alanda Türkiye bitkilerinin yaklaşık dörtte birini görüyoruz. Aynı zamanda tabii ki Türkiye'nin yaşayan insanların da nüfus açısından baktığımız zaman dörtte birini İstanbul'da görüyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da inanılmaz bir çeşitlilik var. Kuşların da yaklaşık dörtte üçü İstanbul üzerinden uçuyor ve İstanbul ve çevresinde dolayısıyla İstanbul'da büyük bir çeşitlilik var. Hatta bu çeşitliliği biz zaman zaman kıyaslıyoruz. Başka illerle değil de başka ülkelerle kıyaslıyoruz. Mesela Polonya ile kıyaslayabiliriz. Polonya'dan daha zengin, İsviçre'ye sardığımız zaman daha zengin, Fransa'dan daha zengin. Yani birçok ülkeyle kıyasladığımız zaman İstanbul'daki bitki çeşitliliği oldukça fazla. Bunun nedenleri var tabii ki. Bunun nedenlerinden bir tanesi İstanbul'un göç yolu üzerinde bulunması, iki göç yolu üzerine bulunması ki bu göç yolu dediğimiz zamanda özellikle iklim değişimlerinin olduğu dönemlerde bitkiler, işte soğuk dönemlerde güneye doğru, sıcak dönemlerde kuzeye doğru yayılıyorlar. İşte o yayılma esnasında buradan geçen bitkiler ılıman havasından dolayı burada kalıyor. Ve burada kaldığı içinden çeşitlilik inanılmaz derecede artıyor. Ve bazen öyle ki 100 metre karelik bir alanda yüzden fazla türü görmeniz mümkün. Yani farklı esinler ettiğimizki topladığınız zaman öylesi bir zenginlik var İstanbul'da. Ve ve, onun dışında e, Ve yaz e, o yazın ya da ilk bard olduğu kadar sonbaharda da oldukça zengin ve renkli. Biz sizinle gezerken e, hatta bir sürü papatya'yı görmüştük açılmış evet, papatiyi. Evet. E, bu aslında İstanbul'un doğası için önemli problemlerden bir tanesini işaret ediyordu sizin ifade ettiğiniz gibi papatyanın bu mevsimde ne işi evet. var sorusunun yanıtı o, olarak. türün o, evet o türlü, evet. Şili başka papatya tür var o sonbahardaşı ama hı hı. başka türler de var tabii çok fazla tür var o çiçeklerin bazıları normal şartlarda bu mevsimde çiçek açmaması gerekiyor çünkü bu mevsim artık büyümenin durduğu kışa geldiğimiz dönem ama e, mevsimler kaydığı zaman ya işte sonbahar sıcak geçtiği zaman e, erken çiçeklenme olabiliyor örneğin bazı meyve ağaçlarında son para çiçeklerini görüyoruz ki bu çiçeklenme ertesi yıl tabii ki meyve verim açısından meyve verimini azaltıyor. Dolayısıyla e, bu mevsimlerde e, açan çiçekler bize aslında bir ısınmanın da e, işaretini veriyor. Yani tabi bu, bu seneki durum seneye böyle olur mu? Daha sene nasıl olur? Yani, bununla ilgili teknolojik gözlem diyoruz. Gözlem yapıldığı zaman iklimin ...nasıl ne yönde değiştiğini görme şansı var ve bu bitkiler bizim için bu anlamda bir indikatör olabiliyor. Evet, aynı zamanda benim elimin altında bulunan referans kitaplarından biri olan... ...İstanbul'un Doğal Bitkileri kitabının da yazarı Yunal Akkemik, Yunal Hoca. Bu, kitaba baktın, evet. bu kitabı da merak ediyorum, daha önce açık radyoda da konuşmuştuk ama... Evet. E, ...yapım aşaması nasıl oldu, ne kadar zorlukla karşılaştınız ve geçmişe baktığınızda şu anda kitapta olanlar... ...olan bitkilerden büyük kayıplar görebilmeniz, e, görmek gibi evet. bir durumla karşılaştınız mı diye merak ediyorum. Şöyle, e, o, önce tabii yapım aşamasından var. Şimdi yapım Hı -hı. aşamasında ben İstanbul'un küçük bir kısmına gittim, gezdim, dolaştım. Tabii kendim kendime dolaştım, şimdi doğrusu. E, bu kitabı hazırlarken elbette yapım aşamasında büyük zorluklar yaşanıyor, emek harcanıyor ama... ...bir sonraki aşama e, bunun basım aşaması ki o aşama gerçekten çok zor... ...kitap bastırmak, yani e, böyle büyük hacili bir kitap bastırmak hakikaten zor ve ben bu anlamda e, bir e, çok büyük desteğinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum evet. Çünkü Çekül burada büyük bir özveriyle kitabın basımını gerçekleştirdim. Dolayısıyla e, sizlere ulaşmış oldu kitap. O kitaptan sonra ben aslında şunları gözlemledim yani, O e, çalışma esnasında gezip dolaştığım bazı alanlarda artık şu an doğal bitkileri yok. O bitkilerin yerinde değiştiren binalar var. Birçok yerde. Dolayısıyla e, şunu söyleyebilirim. Yani, bitkilerin, İstanbul'da özellikle bitkilerin yaşam alanlarında bir taralma var. Ama hangi bitki kayboldu, hangisi kaybolmadı, yani kaybolan bitki var mı yok mu onu söylemek pek mümkün değil. değil bir evet. diyorsunuz ki kayboldu fakat bir bakıyorsunuz bir yerden e, bireyler çıkmaya başlamış. Ya da var o biz görmemişiz daha önce. Dolayısıyla Hı. o konuda bir şey söylemek mümkün değil ama şu bir gerçek ki. doğal bitkilerin geliş alanını güzellik azalıyor. Hatta burada şunu da vurgulamak istiyorum. Ee, şimdi İstanbul'a baktığımız zaman parklarında, yol kenarlarında veya işte doğal alanlarında çok serde değişik bitki görüyoruz. Ama özellikle şehir kenarlarında yapılaşmanın olduğu ve insan elinde bir yerlerde bitkilerde bir tek düzelik başlıyor. Yani daha çok istilacı dediğimiz ya da işte e, yetişme ortamı istekleri oldukça e, geniş olan. Yani çoğu değişik koşullarda yetişebilen bitkilerin Yayıldığını, buna karşın İstanbul için özel olan bitkilerin yayılış alanlarının azaldığını yani o alanlarda yayılamadığını, rekabet edemediğini görüyoruz. Böyle bir sorun var İstanbul'da. Bu nedenle evet. galiba İstanbul'da endemik diye tabir ettiğimiz bitki sayısı az değil mi hocam? Evet, İstanbul'da bitki evet bitki az. Orada göç olunmasından dolayı işte İstanbul'daki bitkilerin çoğunu Balkanlarda görebiliyoruz. ve işte bütün o Kadim kuşağının devamında diğer ülkelerde görebiliyoruz birçok bitkiyi. Endemik bitki yaz ama. E Doğa bitki olarak baktığımız zaman gerçekten büyük bir çeşitlilik evet. var. Bu doğa bitkilerin tabii çok geniş alana yayılıyor olması ve endemiz bir bitkinin kendisini bir alana özel olarak adapte etmesini engellemesiyle çok yakından ilgili. Aslında buradan baktığımızda insanlar için neyi ifade ediyorsa bugün İstanbul bitkiler için de çok benzer bir şey ifade ediyor. Burası evet, bir toplanma evet. alanı onlar için de nüfus oldukça... Evet. Yoğun ve kalabalık e, ve farklılıklar bu kalabalık içinde biraz kayboluyor e, bitki çeşitliliğinde de. Ağaçlarda ne durumda İstanbul hocam? Biraz bize o konudan bahseder evet. misiniz? Çünkü çok büyük bir stres altında İstanbul'un evet. ormanları. Evet. Hani çok or kullandığımızı söyleyebiliriz bu güzel coğrafyayı. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ağaçlar için aslında benzer şey söyleyebiliriz. Ağaçlar için de zengin. Şimdi İstanbul'da yaklaşık e, odun bitki açısından çalı ve ağaç. Açısına baktığımız zaman 140 civarında odun sümitki var İstanbul'da ve e, bunların da e, hemen hemen tamamına yakın birkaç tanesi hariç e, angülüsü dediğimiz yapraklı ağaçlardan oluşuyor. Yani e, Karaçam var, e, Kızılçam var, e, Porsuk ağacı var, bir de Ardış var. Bunlar yeni yapraklı ağaçlar. Bunlar çok seyrek bulunuyor ama asıl ormanları ve doğal yapıyı yapraklı ağaçlar oluşturuyor. Bunların bir kısmı elbette iyi durumdayken şiiri yakın kısımları e, gerçekten stres altında. Özellikle e, egretik ya da işte sonra yetiştirilmiş olan parklardaki ağaçlar daha da büyük stres altında. Hı hı. E, çok yoğun hem e, ısı havası diyor, İstanbul'da çok yoğun betonlaşma olduğu için. Betonlaşma etkisiyle e, ısınan ortamlarda onların yaşam alanları biraz daha stresli hale geliyor. Hatta bazen e, orman içerisinde e, insanların çiğnediği yerlerde bunu görüyoruz ama özellikle pikni alanları olarak yoğun kullanılan e, örnek vereyim. Işte neşe suyu civarında baktığınız zaman her sene meşe ağaçlarına ciddi devrilmeler oluyor. Bu devrilmelerin ana sebeplerinden bir tanesi toprağın aşırı derece çiğnenmesi, köklerin beslenememesi, ağaçların ve işte ağır fırtınalardan e, devrilmesi anlamında. Yani hmm. zayıf düşüp devrilmesiyle sonuçlanıyor. Benzer durum aslında... E, Kempi şimdi de var ama burada devrilmeden ziyade bazen bakıyorsunuz Çınar ağaçlarında taksim işte çevresinde falan bunu gözlemlemiştim. Aniden kurumalar oluyor. Hı. Bakıyorsunuz yol boyunda 4-5 tane ağaç ya da sıra bütün ağaçlarda kurumalar var. Bu kurumalarda birkaç faktör var. Bir, budamam. Kesinlikle bu her sene yapılan budama sanki bir ağaçlar mutlaka budanması gerekiyormuş gibi her sene yapılan budama etkili. İkincisi de işte bu ısı adası dediğimiz e, aşırı sıcak ortamlar bu ağaçlar için düşük nem ve e, sekonder zararların da bunlar arz olması ile böcek, mantar gibi ağaçlar zayıf dışarı maalesef ölüyorlar. Böyle bir stres durumu söz konusu. Evet hocam. Bir de tam e, bu konuyu açmışken e, değinmeden geçmeyelim hocam. Bu İstanbul'daki yollar, e, parklar, ekilen çiçekler, bitkiler Ee, bunu uz, uz, birkaç yıl önce bu konuyla ilgili bir araştırma yaptığımda bu konuya harcanan bütçenin e, 60 tane elim bütçesine eşit olduğunu görmüştüm. Bu yol evet. kenarlarına dikilen bitkiler, o çerçeveler, e, evet. tablo gibi. E, bunlar sürekli su isteyen ve gübre isteyen bitkiler. Hatta birçoğu egzotik, e, ithal edilip ekilen şeyler. Oysa evet. İstanbul'un kendisine ait... Çok güzel doğal bitkileri ve çiçekleri var. Bunlar nedense herhalde e, üzerinden bir para pul işi dönmediği için çok rağbet görmüyor. Ama gerçekten çok güzel çiçekleri var İstanbul'un. Evet, evet, e, evet. Siz bu konuda ne diyeceksiniz hocam? Yani bu, ben bunu böyle düşünüyorum ama gerçekten böyle midir? Yani evet. e, kötü bir şey mi yapıyoruz aslında İstanbul'un evet. doğası için aynı zamanda? Şimdi ben e, tabii e, kişisel olarak... E, Biraz şöyle farklı düşünüyorum ben. Sizden değil de normalde uygulamalardan farklı düşünüyorum. Çünkü ben daha doğal görünüme e, kavuşması yönünde ben soruyorum e, doğal ortamların. Do doğal görünmesi gerekiyor. Yani insan eli mutlaka değerli yol kenarı var. Çünkü hı hı. değecek ama oralara mekanik şekiller, geometrik şekiller, çok e, zıt renkler. Bir bakıyorsunuz masmari renkler sonra kırmızı sonra sarı. Yani doğada olmayan, doğada hani bütün o renklerin uyumlu içerisindeki görüntü varken burada e, e, geometrik şekiller halinde renklendirmeler elbette benim kişi olarak bir görüşüm açısından doğru değil. Yani ben bunu doğru bulmuyorum. Bir e, görsellik açısından doğru bulmuyorum. Bunu elbette e, beğenenler mutlaka vardır ama ben kişi olarak bunu doğru bulmuyorum. İkincisi de buraya harcanan paralar gerçekten çok yüksek. Çünkü bunlar sürekli bakım isteyen, sürekli suama isteyen, Sukut'ta olan bir kentteyiz ve, ve e, ekonomik olarak da çok da e, bütçe gerektiren bir durum olduğu için ben bu, bunların yerine buralara Avrupa'da olduğu gibi ağaç dikilmesini öneriyorum. Avrupa parklarına, bahçelerine, yol kenarlarına baktığınız zaman oralarda sadece büyük oranda ağaçların dikildiğini görüyorsunuz. <gülüyor> ve o ağaçlar da öyle dışarıdan da getirebilir ama daha çok doğal ağaçlar. Örneğin ıhlamur ağacı, Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da doğa yetişen e, önemli ağaçlardan bir tanesi. Baktığınız zaman bütün yollarında büyük bir oranda hılamurları görüyorsunuz. Ve çok da güzel bir tepe formu güleştiriyor. Kışın yatağını döktüğü için e, hava kirliliğinden fazla etkilenmiyor. Ama bize bakıyorsanız bizim ağaçlarımız yerine, bize çok güzel ağaçlar varken, hep yurt dışından ağaç getiriyoruz. Veya işte e, egzotik ağaçlar tercih ediyoruz. Ben bunu e, kişi olarak pek doğru bulmuyorum. Bunun yerine Mutlaka doğal ağaçlarımızın dikilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu konuda birkaç öneri de geliştirdim. Önerilerin bir tanesi şu, konsept yolla yapabiliriz. Örneğin bizim endemik ağaçlarımız var. Sığla ağacımız var mesela. Hı hı. Anadolu sığla ağacından oluşan bir yol. Ve bu sığla yolu denebilir. Ve ıhlamı yolu denebilir. Veya başka bir endemik ağacımız kullanarak yine yol ağaçlandırması yapılabilir Ve böylece hem endemizm kavramı, hem doğal diki kavramı, hem de bizim kendi ağaçlarımız açısından daha doğru ve insanlara hem bilgi verebilecek hem de Türkiye'nin zenginliğini gösterebilecek bir yapılmış olabilir. Bir de örnek vereyim ben bu konuya ilgili. Örneğin Selanik'te hemen komşumuz Yunanistan'ın bir kent olan Selanik'ten yollardan Anadolu Sığılı Ağacı'nı görüyorsunuz. Türkiye'de Amerikan Sığılı Ağacı var yollarda ve <gülüyor> birçok yerden. Oradan doğu çınarı vardı Bizim de doğal türümüz olan bütün o derelerimizde ve vadilerimizde olan ulu ağaçlar diye bildiğimiz doğu çınarları vardır. Bize yollarımıza bakıyorsanız Londra çınarları var. Hı. Dolayısıyla yani bizim kendi doğal ağaçlarımız varken Bunları tercih etmek bence en doğru yaklaşım olacaktır. Hocam buna da şükür diyelim. Çünkü bir arada modaydı böyle renkli plastik palmiye ağaçları vardı her yerde. Evet onlar çok şükürlerdi. <gülüyor> beterin, yani be be beterin beteri var. Ya sizinle gezerken bir şey dikkatimizi çekmişti hocam. Sizin gösterdiğiniz bir alan. Onu tarif etmek istiyorum biraz dinleyicilere. Sarıyer'in tepelerinde bir otobanın kenarında sol tarafımızda e, diyebileceğimiz yani kuzeye doğru bakan tarafta 2 metrelik 3 metrelik bir yol kenarı e, toprağında yükselen yol kenarı toprağında İstanbul'un en güzel bitkilerinden bir tanesini gösterdiniz bana çiçeklerinden bir tanesini. İstanbul evet. Nazendesi diye bir çiçek. Evet. Kendisi de gerçekten çok zarif. Baklagillerden değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, baklagillerden. Evet. Evet. Son derece zarif, mor ıı, açan bir çiçek. İstanbul'un bu şekilde İstanbul'a ismini vermiş kaç tane çiçeği var hocam? Onları ıı, bize biraz anlatır mısınız? Nerelerde denk geliriz bunlara acaba? Bir de buradan şunu da ıı, söylemekte fayda var. Yani o yol kenarlarına yapılan resim çizme, peyzaj, çimlendirme, oradan şekil çıkarma, buraya logo yapma gibi şeyler gerçekten de bazen e, İstanbul'un çok nadir ve e, kıymetli doğal bitkilerinin de sonu anlamına geliyor. Bazı şeyler olduğu gibi güzel ve olduğu gibi kıymetli. Dediğim hocam bunu da vurgulamakta fayda var. Evet evet. Şimdi e, mesela İstanbul nazendesinden e, hareket başını söyleriz. İstanbul nazendesi e, doğal alanları tercih eden. Ve orman içerisinde, orman ağaçlarının altında olmayan ama kenarında, özellikle insan eli değinemiş yol şevlerinde yaşayabilen bir bitki. Dolayısıyla yol şevini yol yaptıktan sonra eğer o şevleri kaldırıp da oraya yani başka bitkileri getirdiğiniz zaman, işlediğiniz zaman o bitki oradan yok oluyor. Dolayısıyla o yol şevler aslında zengin alanlar, bitki çeşitliği açısından son derece zengin alanlar İstanbul'dan. ve işte bu alanların en önemli bitkilerinden endemik bitkilerden bir tanesi İstanbul nazendesi ve gerçekten güzel bir bitki farklı bahçelerde kullanılabilir endemik Marmara bölgesinde var Samsun'da değil biraz da işte İzmir'da pazarı civarında da var. Dolayısıyla o bitki oldukça görsel bir bitki ve kullanılır. Bunun gibi İstanbul adını veren bazı bitkiler de var. Mesela İstanbul madımağı var, İstanbul işte mesela Karatoyu çiğdemi var, Ünlüne çiğdemi var, Aydos var. Bu şekilde İstanbul'un kentlerinin adını almış İstanbul'un adını almış. Mesela İstanbul düğün şeyi var. Bu şekilde 10 e, tane yaklaşık 10'a yakın bitki var. Latince adlarında da e, İstanbul veya işte Kilyos geçen bitkiler var. Önemli Kilyos'un bitki var. Senteri'ye Kilyos, Kilyos peygamber çiçeği e, veya işte Kilyos moru var. Bunun gibi İstanbul'a adını veren bitkiler var. ve Bunların önemli bir Endemik Ve sadece İstanbul'un çevresinde var. Evet hocam peki e, sokağa çıktığımız zaman bu bitkilerin nasıl farkına varacağız? Bunun bir yolu var mı? Kolay bir yolu var mı? Mesela genç öğrenciler bunun evet. na, hangi bitki olduğunu nasıl anlayabilirler? Kendi başlarına becerebilirler mi bu işi? Şimdi e, bu biraz zor. O su bitkiler gerçekten zor. O su bitkilerde iş biraz daha sonaydı. Da, o su bitkilerde mutlaka biraz altyapı gerekiyor ama mesela o e, hazırladığın kitapta ben e, biraz da bu düşünceyle... E, Tanımını koyulaştırmaya çalıştım. Örneğin e, renklerine göre gruplandırılmış. Evet. Eğer bitkiyi hiç tanımıyorsak bir bitki gördük, hoşumuza gitti ve merak ettik. Acaba nasıl bir bu türü diye. O zaman o kitaptan e, diyelim kırıl, sarı çiğ gibi bitkiyse kitabın e, sarı çiğli bölümü vardır. Hı hı. O bölümünü açıp işte sayfaları karıştırmak gerekiyor ki zaten bu tip kitaplarda öncelik şu olması gerekiyor. E, yani profesyonelce yapan e, bilen insanlarla. İşgünü insanlara e, hitap edecek şekilde orta yolu bulmaz ki o kitapta eder. Dolayısıyla e, o kitap karıştırıldığı zaman sayfaları mutlaka ona yakın e, veya o türü e, bulmak mümkün olacaktır. Evet. O yüzden e, o renk, e, o renkten o bitkiye geçtikten sonra bilgileri okuyup bu bilgilerin acaba o bitkiye mi ait olduğunu yani e, doğrulamak gerekiyor. Anladım. Ama odunsu bitkilerde sıkıntı yok, o daha kolay. Hocam programımızın başında hem bu biyolojik çeşitliliği ve zenginliği tanımak demiştik hem de bununla ilgili tehditler konusunda biraz sohbet edelim demiştik. Bir iki tanesini saydık, bunlardan bir tanesi iklim değişikliği, bir tanesi Ee, yapılaşma e, yapılaşma ya, ya da betonlaşma bizim hayatımızdaki kaliteyi ne kadar düşürüyorsa, sıkıntıya sokuyorsa bitkiler için de aynı sonuçları yaratıyor. Evet, evet. Başka ne tehditler sayabiliriz hocam? Zamanımız da biraz azaldı galiba. Evet. İstanbul'la ilgili tehditlerim bence en başında e, aslında kaynağı bir anlamda misli sortaşı. Aşırı derecede misli sortaşı ve alak kullanımındaki değişim diyebiliriz. Çünkü İstanbul'un alanı yaklaşık 5.400 km2'lik bir alan ve bu alanda bir zamanlar tabii doğal alana daha fazlayken şimdi onların yerinde artık binalar var ve giderek bu da artıyor. Dolayısıyla evet. en büyük şeyin bir fırsatçı ve yapılaşma. Ve beraberinde yapılaşmayla beraber gelen artışlar aslında bence ikinci derece. Özellikle ıssadaların oluşması. Ondan sonra insan şey diğer insan etkileri. Bir diğer şey fiili durumda Doğaya bırakılan özellikle o doğaya bırakılan köpekler e, çok fazla miktarda ekosisteme zarar veriyor. Yani bitkileri olmasa bile en azından bitkileri bir birlikte yaşayan o doğada yaşamını. bundan diğer can, canlı yaşamına büyük zarar veriyor. Ve bir de e, en önemli sorunlardan bir tanesi en azından doğa kalmış alanlara gittiğiniz zaman bu Türkiye'nin de bence genel bir sorunlarının mutlaka çözüm bulması gereken bir çöp sorunu. <gülüyor> İnsanlarımız neredeyse... Çöpler hep ormanı bırakıp gidiyorlar ve e, öyle böyle değil ve o çöpün yanında tekrar gelip tekrar piknik yapabiliyor insanlarımız. Yani evet. çöplerinin ortasında arasında yapıyor. O çöp olayının bir şekilde çözülmesi gerekiyor ki bence en büyük sorunların biri de maalesef çöp sorunlar. Evet hocam çiçeklerin evet. renk kattığı kadar çöp poşetleri de renk katıyordu oradaki e, evet. doğaya ama bundan nasıl keyif alıyoruz, niye keyif alıyoruz çöp poşetlerini görmekten evet. bir türlü anlamış değiliz. E, umarız bu poşet ve plastik atma olduğu yere bırakma alışkanlığını bir noktada artık radikal bir şekilde terk ederiz. ve poşetten Umarım. arındırırız memleketi. Evet. Ee, programımızın sonuna geldik hocam. Zamanımız da tükeniyor. Söylemek istediğiniz bir şey varsa son birkaç cümleyle onu da alalım. Ardından kapatacağız. Evet. Programımızı. Ben teşekkür ediyorum. İşte İstanbul'un doğası işte bahsettiğim gibi son derece aslında zengin. Umarım bu zenginliği daha fazla taze etmeden en azından bugünkü haliyle koruyabiliriz ve koruma yönünde de gayret gösterebiliriz ki bunlar tabi asıl sorumlu olan yetkililer tabii ki bunlardan. Evet, evet. burada dinleyicilere evet. de şunu söyleyelim İstanbul'un doğasına sahip çıkmanın ilk yolu onu tanımaktan ve bilmekten evet. e, hassasiyetlerine de hassasiyetlerinin de farkına varmaktan geçiyor. Dolayısıyla e, dinleyicilerimize her fırsatta kendinizi İstanbul'un park bahçelerine ve ormanlarına atın. Gördüğünüz çiçeğin başında vakit geçirin. Ee, onun da sizin hayatınız gibi bir hayat yaşadığını düşünün diyoruz güzel, ve evet. kapatıyoruz burada. Çok teşekkür ederiz teşekkür hocam. hocam sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek İyi üzere. günler. Hoşçakalın. kalın hoşça kal. Bu vesileyle de açık e, radyoda yayınlanan İklim İçin programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.